3101. Orucun farzları, sünnetleri ve hakamı Müslim ve Mesai'de gelen bir rivayette. Biz ümlü bir milletiz. Ne yazı ne de hesap biliriz. Ay! Şöyle şöyledir dedi. Yani bir defasında 29, bir defasında 30 gösterdi denmiştir. 3102. Orucun farzları, sünnetleri ve akamı, Ebu Bekre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, iki bayram ayı eksilmezler. Bunlar Ramazan ve Zülhice aylarıdır. 3103 Niyet H.Z. Hafsa Radıyallahu bu anha anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, Kim orucu fecirden önce niyetle kesin kılmazsa onun orucu yoktur. 3104 Niyet H.Z. Ayşe ve Hazreti Asa radıyallahu anh'a buyurdular ki, Sadece, Şafaktan önce niyet edenlerin orucu muhteberdir. 3105 Nafile orucun niyeti, H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir gün bana, Yanında yiyecek bir şey var mı? Diye sordu. Hayır. Demem üzerine. Ben oruç tutacağım. Buyurdu. Yanından çıkınca bize bir hediye geldi veya bize bir grup misafir geldi. Resulullah aleyhissalatu vesselam eve geri dönünce. Ey Allah'ın Resulü bize bir hediye geldi veya bize ziyaretçiler geldi. Sana yiyecek bir şey hazırladım. Dedim. Nedir o? Diye sordu. Ben. Hays. Un. Ya. Hurmadan yapılan bir yemek dedim. Getir onu. Buyurdu. Ben de getirdim ve Vesselam onu yedi. Sonra, oruçlu olarak sabahlamıştım buyurdu. mücahit Rahimehullah der ki, bu, malından sadaka çıkaran adam gibidir. O, dilerse çıkardığı sadakayı verir, yani kararını icra eder. İsterse vermekten vazgeçer. 3106, Nafile Orucu Niyeti, Ümmü derde anlatıyor. Ebu Derda Allahu Anh gündüzleyin gelir. ''Yanınızda yiyecek var mı?'' diye soradı. Şayet biz. Hayır. Yok.'' ''Diyecek olsak. Öyleyse bugün ben oruçluyum.'' derdi. Ebu Tavha, Ebu Hüreyre, İbni Abbas, adı Allahu anh'ın hep böyle yaptılar. 3107. Orucu bozan şeylerden kaçınmak. Ebu adı radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, kim kendiliğinden kusacak olursa üzerine kaza gerekmez. Kim de isteyerek kusarsa orucunu kaza etsin. 3.108 Orucu bozan şeylerden kaçınmak. Ebu Saide'ye itibarıyla Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki üç şey vardır orucu bozmaz. Hacamat olmak, kan aldırmak, kusmak. İhtilam olmak. 3.109 Orucu bozan şeylerden kaçınmak. Ma'dan İbnü'l Havha kendisine Ebu Derdi aradı. Allahu anzının şunu anlattığını söylemiştir. Resulullah Aleyhissalatu vesselam kustu ve orucunu açtı. Sevban da Allahu anhu bu meseleyi sordu. Sevban doğru söylemiş. O zaman abdet suyunu ben döktüm dedi. 3110. Orucu bozan şeylerden kaçınmak. İbn Abbas radıyallahu Anh'ıma anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam İhramlı olduğu halde hacamat oldu. Keza oruçlu iken de hacamat oldu. 3.111 Orucu Bozan Şeylerden Kaçınmak H.Z. Enes Radıyallahu An anlatıyor. Biz oruçluğunun hacamat olmasını, sadece bitap düşmesinden korkup terk ettik. 3.112 Orucu Bozan Şeylerden Kaçınmak İnnebi Leyla Sahabi Bizzattan naklediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hacamat olmaktan, bu üst üste birkaç gün oruç açmamaktan yasakladı. Ancak bunları ashabına haram kılmadı. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, sen sahura kadar orucu devam ettiriyorsun denildi de şu cevabı verdi. Ben sahura kadar uzatıyorum. Zira Rabbim bana yedirip içirmektedir. 3.113 Orucu Bozan Şeylerden Kaçınmak Rafi ibn Hadic'ler de Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Hacamat ettiren de, hacamat eden de orucunu açmıştır. 3114 Orucu bozan şeylerden kaçınmak. Hz. Enes şöyle Allahu an anlatıyor. Bir adam gelerek Ey Allah'ın Resulü, gözüm ağrıyor. Oruçlu olduğum halde sürüme çekiyorum bu. Orucumu bozar mı diye sordu. Resulullah. Hayır bozmaz dedi. 3115. Orucu bozan şeylerden kaçınmak. Abdurrahman İbn Numan İbn Mabet İbn Hezam ebihi An C. Bihi anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam uyku sırasında gözlere misk karıştırılmış ismik sürmesi çekilmesini emir buyurdu ve Oruçlu bundan sakınsın dedi. 3116. Öpme ve mübahşeret. Hz. Abdullah bin Ali anlatıyor. Resulullah ve selam oruçlu olduğu halde hanımlarından birini öperdi. H. Z. Ayşe bunu söyleyip sonra güldü. 3.117 Öpme ve Mübaşeret Bir başka rivayette şöyle der. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam oruçlu iken mübaşerette bulunurdu. O. Nefsine hepinizden çok hakim idi. 3.118 Öpme ve Mübaşeret H. Z. Cabir anlatıyor. T Z Ömer İmralı hatta başladı. Allahu amin. Huma bir gün telaşla gelerek, ey Allah'ın Resulü, bugün ben büyük bir hatada bulundum. Oruçla iken hanımımla öptüm. dedi. Resulullah da şöyle cevapladı. Sen oruçla iken mazmaza yapmazdın. Bu orucunu bozar mı? Rabbimlerden İsa İbn Hamadlı vayetinde der ki, dedim ki, bunda bir beli yok. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Öyleyse niye öpmeden tereşa düşüyorsun? 3.119 Öpme ve mübaşeret H.Z. Ebu Hüreyre Allahu an anlatıyor. Bir adam Resulullah aleyhissalatü vesselam'a o çocuğunun hanımıyla ile mübaşeretinden sordu. Aleyhissalatü vesselam ruhsat verdi. Arkadan bir başkası geldi. O da aynı şeyi sordu. Buna mübaşereti yasakladı. Resulullah aleyhissalatu ve selamın ruhsat kanadığı kimse yaşlı birisiydi. Yasakladığı kimse de gençti. 3.120 Öpme ve mübaşeret Nafi merhum anlatıyor. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüme oruçluyu öpme ve mübaşeretten men derdi 3.121 Unutarak orucu bozma. H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, kim oruçlu olduğu halde unutur ve yerse veya içerse orucunu tamamlasın. Çünkü ona Allah yedirip içirmiştir. 3.122 Orucun zamanı H.Z.N.S. Radiyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Bazen olurdu bir ay boyu oruç tutmazdı ve o aydan hiç oruç tutmayacağını zannederdik. Bazen de öylesine ara vermeden tutardı ki o aydan hiç bir günü oruçsuz geçirmeyecek zannederdik. Sen onu, geceleyin namaz, kılarken görmek istesen mutlaka görürdün. Geceleyin uyur görmek istesen mutlaka görürdün. 3.123. Orucun zamanı. i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam. Ramazan dışında hiçbir ayı tam olarak oruçlu getirmedi. 3.124. Aşur orucu. Katade rahimullah anlatıyor. De resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Aşura orucunun önceki yılın günahları ve kefaret olacağını Allah'ım rahmetinden umarım. 3125 Aşura orucu. Hz. Ali'ye de Allahu anha anlatıyor. Ramazan fark olmazdan önce Aşura orucu tutuluyordu. Ramazan'ın farziyeti indikten sonra onu dileyen tuttu, Dileyen de tutmadı. 3126 Aşura orucu i̇bn Abbas radıyallahu anh'ıma anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Medine'ye gelince, Yahudileri aşıra günü oruç tutar gördü. Onlara, bu da ne? Niçin oruç tutuyorsunuz diye sordu. Bu, salih hayırlı bir gündür. Allah, o günde beni İsrail'i düşmanlarından kurtardı. Şükür olarak Hazreti Musa o gün oruç tuttu dediler. De ki Allah'a ve selam. Ben Musa'ya sizden daha layık buyurup o gün oruç tuttu ve Müslümanlara da tutmalarını emretti. 3127 Aşura orucu Kays İbn Saat İbn Urva radıyallahu anhum'a anlatıyor. Biz Aşura günü oruç tutuyor ve sadaka, fitre ödüyorduk. Ramazan orucunun farziyiyeti ve zekat emri inince artık onunla emredilmedik. Ondan yasaklanmadık da biz onu yapıyorduk. 3128 Recep orucu, Abbad i̇bn Hanif anlatıyor. Said İbn-i Cüberrahimehullah'e Recep ayındaki oruçtan sordum. Bana şu cevabı verdi. İbn-i, Abbas radıyallahu anhüma dinledim. Şöyle demişti. Resulullah aleyhisselatu ve selam Recep ayında bazı yıllarda öyle o tutardı ki biz. Galiba, hiç yemeyecek ayın her gününde tutacak derdik. Bazı yıllarda da öyle yerdik ki biz. Galiba hiç tutmayacak derdik. 3.129 Şaban Orucu H.Z. Ayşe Allahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve vesselam bazen oruca öyle devam ederdi ki. Bu ay hiç yemeyecek derdik. Bazen de öyle devamlı ki. Bu ay hiç tutmayacak derdik. Ben, onun Ramazan dışında bir ayı tam olarak tuttuğunu görmedim. Herhangi bir ayda, Şaban ayında tuttuğundan daha fazla tuttuğunu da görmedim. 3.130 Şaban Orucu, Ünlü Seleme radıyallahu anh'a anlatıyor. Ben, Resulullah aleyhissalatu vesselamın, Şaban ve Ramazan dışında iki ayı peş peşe tam olarak oruçla geçirdiğini görmedim. 3.131 Şaban Orucu, H.Z. Üsame Allahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü dedim. Şaban ayında tuttuğun kadar başka aylarda oruç tuttuğunu göremiyorum sebebi nedir diye sordum. Şu cevabı verdi. Bu, Recep'le Ramazan arasında insanların gaflet ettikleri bir aydır. Halbuki o, amellerin Rabbül Alemine yükseltildiği bir aydır. Ben, oruçlu olduğum halde amelimin yükseltilmesini istiyorum. 3.132, Şevval'den 6 gün, Eyüp Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah ve Vesselam buyurdular ki, kim Ramazan orucu nutar ve ona şevval ayından altı gün ilave ederse, sanki yıl orucu tutmuş olur. 3.133 Zilhicce'den on gün, Üneyde İbnu Hali Halid o da Resulullah ve Vesselam'ın zircelerinden birinden anlatıyor. Resulullah ve Vesselam Zilhicce'den dokuz günle aşura günü oruç tutardı. Bir de her aydan üç gün, ayın ilk pazartesi ile perşembe günü oruç tutardı. 3.134 Zirhice'den 10 gün, Kasım İbn Muhammed Rahimehullah anlatıyor. H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a Arefe günü oruç tutardı. Ben Arefe akşamı imamın haç çemirinin Müzderife gitmek üzere hareket ettiği sırada Hazreti Ayşe'nin yerinde kalarak Halkla kendi arasında bir boşluk açılana kadar bekleyip sonra içecek bir şeyler isteyerek iftar yaptığımı gördüm. 3135 Zirhiceden 10 gün Ebukatade Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki Arafat günü tutulan orucun Geçen yılın ve gelecek yılın günahlarına Kefaret olacağına Allah'ın rahmetinden ümidim var. 3136 Haftanın günleri H. Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah ve vesselam pazartesi ve perşembe günlerinde oruç ve sevap aradı. 3.137 Haftanın günleri H. Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki Ameler Allah Teala hazretlerine pazartesi ve perşembe günleri arz edilir. Ben Amelimin oruçlu olduğum halde arz edilmesini severim. 3.138 Ey Yağmur Biz Abdullah İbni Katade İbni İlhan El-Kaşı Babası Radıyallahu Anzından anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Bize Ey Yağmur Bizde Yani Ayın 13 14 ve 15. günlerinde oruç tutmanızı emrederdi ve bunlar yıl orucu vaziyetindedir derdi. 3.139 Ey Yağmur Biz İbni Abbas Radıyallahu Anhum'a anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam Eyyamuliz'e oruç tutmayı hazerde de seferde de bırakmazdı. 3140. Eyyamuliz muvade tu adevi anlatıyor. PZ Allahu ammhadan sordum. Resulullah Aleyhissalatu ve selam her ay 3 gün oruç tutar mıydı? Evet diye cevap verdi. Ben tekrar ayın hangi günlerinde tutardı? Dedim. Hangi günde oruç tuttuğuna ehemmiyet vermezdir? diye cevap verdi. 3141. Ey yağmur biz heze hebu zeradıya Allahu amin anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki kim bir ayda üç gün oruç tutarsa işte bu yıl orucu olur. Allah kâlâ hazretleri bu hususu teyinen kitabında şu ayeti indirdi. Kim bir hayır işerse o kendisinden on misliyle kabul edilir. Enam 160. Bir gün on misliyle kabul ediliyor. 3142. Ey Yağmur Biz. Amir İbnu Mesud radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Zahmetsiz ganimet kışta tutulan oruçtur. 3143. Ey Yağmur Biz. İbnu Mesud radıyallahu an anlatıyor. H. Z. Ayhe radıyallahu an haye. Resulullah aleyhissalatu ve selam herhangi bir güne ayrı bir ehemmiyet verir miydi? diye sordum. Hayır. dedi ve ilave etti. Onun amiri hafif ve devamlı yağm yağmur gibiydi. Hangimiz Resulullah aleyhissalatu ve selamın tahammül ettiği şeye dayanabilir? 3, 344. Orucun haram olduğu günler. Ebu Sayyid adıya Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. İki günde oruç caiz olmaz. Fıtır günü Ramazan bayramının birinci günü ve en ağır günü 3145 orucun haram olduğu günler. Ukbe İbn Amir Radiyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Arefe günü, Kurban günü ve Teşrik günleri biz Müslümanların bayramıdır. Bu günler yeme içme günleridir. 3146 orucun haram olduğu günler. Nübeşe el-Hüzeyli Rab'iyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Teşrik günleri, Yeme içme ve Allah'ı zikretme günleridir. 3.147 Orucun haram olduğu günler, Sıla i̇bn Züfer anlatıyor. Biz, Şaban'dan mı, Ramazan'dan mı olduğu şüphe edilen günde Ammar Rab'iyallahu yanında yanındaydık. Bize kızartılmış bir koyun getirildi. cemaaten biri, ben oruçluyum diyerek geri çekildi. Anlar. Kim bugün oruç tutarsa. Muhakkak olarak Ebu Kasım aleyhissalatu Ve selama isyan etmiştir dedi. 3148. Oruçun haram olduğu günler. i̇bn Ömer radıyallahu anhüme anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Kim ebed orucu tutarsa. Ne oruç tutmuş. Ne iftar etmiştir. 3149. Orucun haram olduğu günler, H.Z. Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Şaban ayı yaralandı mı artık oruç tutmayın. 3.150. Orucun haram olduğu günler, yine Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Sizden kimse, Ramazan'ı bir veya iki gün önceden oruç tutarak karşılamasın. Eğer bir kimse, önceden oruç idi ise, orucunu tutsun. 3151. Orucun haram olduğu günler, yine Ebu Hüveyr'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam Arefem'in Arafat'ta oruç tutmayı yasakladı. 3152. Orucun haram olduğu günler, yine Hazreti Ebu Hüveyr'e radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Sizden hiç kimse, Cuma günü oruç tutmasın. Ancak bir gün önceden veya sonradan oruç tutuyorsa bu takdirde Cuma günü de oruç tutabilir. 3.153 Orucun haram olduğu günler, Müslüm'ün bir rivayetinde şöyle gelmiştir. Cuma gecesini, diğer geceler arasında gece namazına tahsis etmeyin. Cuma gününü de diğer günler arasında oruç günü olarak tayin etmeyin. Ancak birinizin tutmakta olduğu oruç arasına denk gelirse o hariç. 3154. Orucun haram olduğu günler. Abdullah İbn-i es Sülemi. Kız kardeşi Es-Sammar Allahu An'tan naklediyor. Resulullah ve selam buyurdular ki. Cumartesi günü oruç tutmayın. Ancak Allah'ın size farz ettiği şeyde o gün oruç tutarsınız. Biriniz yiyecek nevinden bir şey bulamazsa da sadece üzüm asması kabuğu veya bir ağaç köpü bulacak olsa onu ağzında çiğnesin ve yine de cumartesi günü oruçlu olmasın. 3.155 Orucum Sünnetleri H.Z.N.S. radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Sahur yemeği yiyin. Zira sahurda bereket var. 3.156 Orucum Sünnetleri An-ı An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, Bizim orucumuz ve ehli kitabın orucunu ayıran fark sahur yemeğidir. 3157 Orucun Sünnetleri zeyd İbnu sabit i, -i Allah'u An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam A birlikte sahur yemeği yedik. Sonra namaza kalktık. Kendisine... Yemekle sahur arasında ne kadar zaman geçti? Diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi. 50 ayet okuyacak kadar 3158. Orucun sünnetleri. Sehni İbn-i Sa'da an anlatıyor. Ben ailem içerisinde sahur yemeği yordum. Sonra ben. Sabah namazını Resulullah aleyhissalatu ve selam'ı birlikte kılmak için süratli yordum. 3159. orucum sünnetleri. Zir İbn-i eş anlatıyor. Huzeyfe radıyallahu anh'e. Sen Resulullah aleyhissalatu ve selam ile birlikte hangi vakitte sahur yedin? Diye sorduk. Şu cevabı verdi. Gündüzdü. Ancak güneş doğmamıştı. 3.160. Orucun sünnetleri. Tark İbn-i Hubeyş radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Selir-i Kazim size mani olmasın. Tecrü-i Sadık karşınıza çıkıncaya kadar yiyin için, 3.161, Orucum Sünnetleri, Buhari ve Müslümin İbnu Mesud radıyallahu anh'tan rivayetlerine göre, Resulullah, Tecrü-i tarif ederken, sıfır Emlemesine görülen aydınlıktır, Uzunlamasına görülen değil, buyurdu, 3.162, Orucum Sünnetleri, Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor, Resulullah aleyhissalatu ve buyurdular ki: Birinin ezanı işitince yiyip içtiği kap elindeyse, ihtiyacını görünceye kadar onu bırakmasın. 3.163 İftar vakti. H Z Ömer Radıyallahu Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve buyurdular ki: Gece şu taraftan doğudan gelince, gündüz de şu taraftan batıdan gidince, güneş ve batınca oruçlu orucunu açmıştır. 3.164 İftar vakti. Humaid İbn Abdurrahman anlatıyor. T. Z. Ömer ve Hazreti Osman da bi rahmuhallahu akşam namazını gecenin karanlığını ufukta görür görmez daha iftarı açmadan kılarlar. Namazdan sonra da oruçlarını açarlardı. Bunu Ramazan'da yaparlardı. 3165 İftar da tacil. Sehn İbn Sa'd da bi rahmuhallahu anlatıyor. De Sürullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, insanlar iftarda tacil yer verdikleri müddetçe hayır üzere devam ederler. 3166. İftarda tacil. İmam Malik'ten anlatıldığına göre, Abdülkerim İbn Ebi Muharik'in şöyle söylediğini işitmiştir: Müür ve Peygamberlik anayelerinden biri ve iftarın tacil öne alınması, sahurunda tehir edilmesidir. 3167. İftarda tacil. H. Z. Enes Allahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam namaz kılmazdan. Önce birkaç taze hurma ile orucunu açardı. Eğer taze hurma yoksa kuru hurma ile açardı. Eğer kuru hurma da bulamazsa birkaç yudum su yudum vardı. 3.168 da Tacil Muaz İbn-i Zühre anlatıyor. Bana ulaştı ki. Resulullah aleyhissalatu ve selam. İftar ettiği zaman şu duayı okurdu. Allahümme leke sumtü ve alâ ıskıkı eftarttı. Ey Allah'ım senin rızan için oruç tuttum ve senin rızkınla orucumu açıyorum. 3.169 İftarda Tacil Mervan İbni Salim Hazreti İbni Ömer Rabiallahu anhümaden naklediyor. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam orucunu açınca şöyle derdi. Susuzluk gitti. Zamanlar ısrandı. İnşallah kâla cevap kesinleşti. Rezim, duanın baş kısmına Elhamdülillah kelimesini ziyade etti. 3170. İftarda tacil. T Z N An anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve Selam Ramazan ayının sonunda oruçları vasletti, yani hiç bozmadan birkaç kaç gün arada ar devam ettirdi. Onunla birlikte halk da vasletti. Durum Resulullah'a ulaşınca. Eğer Ramazan ayı bizim için uzatılsaydı biz onu öyle bir vasf ki derine dalanlar aşırılar bundan aşırılıklarından vazgeçmek zorunda kalırlardı. Ben sizin gibi değilim. Ben gölgelenirim. Rabbim bana hem yedirir hem de içirir. 3171 da Tacil Ebu Bekir İbni Abdirrahman'ın anlattığına göre Babası Mervan Hazreti Ayşe ve Ümmü Seleme radıyallahu anhümanın kendisine şunu haber verdiklerini söylemiştir. Resulullah ve Vesselam Ramazan ayında, rüya sebebiyle olmaksızın cümül olarak fecir vaktine ulaştığı olurdu da, kalkıp yıkanır ve orucunu tutardı. 3.172 iftarda Tacil Amir İbn-i Rebi Allahu An anlatıyor. Ben Resulullah ve Vesselam'ı oruçlu iken misvaklandığını sayamayacağım kadar çok gördüm. 3.173 iftarda Tacil i̇bn Ömer radıyallahu anhüma şöyle demiştir. Oruçlu. Günün başında ve sonunda mislak kullanır. 3.174 da tacil. Ebu radıyallahu an anlatıyor. Resulullah. Aleyhi salatu ve selam buyurdular ki. Kim yalanır onunla amiri terk etmezse bilsin ki onun yiyip içmesini bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. 3.175 da tacil. Yine Ebu Hüleyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Biriniz yemeğe davet edilince, Oruçlu ise, Ben oruçluyum desin. 3176 da Tacil HZ Ayşe radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, Kim bir kavme misafir olursa, onlar müsaade etmedikçe nafil oruç tutmasın. 3177. İftar da tacil. Ümmü Ammar bin Tuqab adı Allahu anharın anlattığına göre Resulullah aleyhissalatu ve selam yanına girmiştir. Ammar yemek ikram edince aleyhissalatu ve selam sen de ye demiş. Kadın ben oruç tutuyorum deyince Resulullah şöyle buyurmuştur. Oruçlu kimse başkasına ikramda bulunur ve emeğinden başkaları yerse, onlar yedikleri müddetçe Melaike Aleyhi Müsselam oruçluya rahmet duasında bulunurlar. Bir başka rivayette şöyle denmiştir. Oruçluğunun yanında oruçsuzlar yemek yiyecek olursa, melekler oruçluya rahmet okurlar. 3.178 da Tacil H.Z. Ebu Hübeyre Radıyallahu Anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki, kadın, kocası varken izin almadan nafile oruç tutmasın. Bu da rivayetinde, Ramazan dışında ziyadesi vardır. 3179. Orucu açmanın mübah olma şartları. H.Z. cabir Cabi Rabiyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam fetih yılında Mekke mütevelli Ramazan ayında yola çıkmıştı. Hülaullah müminler, mevkii gelinceye kadar kendisi de beraberindekilerle oruç tuttular. Sonra orada bir bardak su istedi ve bardağı kaldırdı. Herkes bardağa baktı. Sonra sudan içti. Bundan sonra bazıları kendisine halkın bir kısmı oruç tuttu diye haber verdi. Aleyhissalatu ve selam. Onlar asiyerdir. Onlar asiyerdir. Buyurdular. 3180. Orucu açmanın mübah olma şartları. H-Z-N-S. Sadıya an anlatıyor. Biz bir seferde Resulullah aleyhisselatu ve selam ile beraberdik. Aramızda bir kısmı oruç tutuyor. Bir kısmı da tutmuyordu. Sıcak bir günde bir yerde konakladık. Gölgelenenlerin çoğu elbisesi olanlardı. Bir kısmımız güneşe karşı eliyle kormuyordu. Derken oruçlular yığılıp kaldılar. Oruçsuzlar kalkıp çadırları kurdular. Hayvanları sıladılar. Bunun üzerine, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam. Bugün sevabı oruçsuzlar kazandı buyurdular. 3181 Orucu Açmanın Mübah Olma Şartları H.Z. Cabir adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir seferdeydi. Etrafına insanların toplandığı bir adam gördü. Ona gölge yapıyorlardı. Nesi var diye sordu. Oruçlu biri. Dediler. Resulullah ve vesselam. Seferde oruç. Bir Allah'ı memnun edecek indarlık değildir buyurdular. Bir rivayette. Seferde oruç birden değildir denmiştir. 3.182 Orucu açmanın mübah olma şartları. H.Z. Ayhe radıyallahu anh'a anlatıyor. Hamza İbn-i Amri el-Eslimi radıyallahu anh. Resulullah Aleyhissalatu ve Sallam'dan yolculuk sırasında tutulan orucu sordu. Kendisi çok oruç tutan birisiydi. Resulullah şöyle cevap verdiler. Dilersen tut. Dilersen tutma. 3.183 Orucu açmanın mübah olma şartları. Hz. Enes radıyallahu an anlatıyor. Biz Resulullah Aleyhissalatu ve Sallam ile beraber seferde idik. Bir kısmımız oruçlu, bir kısmımız oruçsuz idi. Ne oruçlu, oruçsuz ayıplıyor, ne de oruçsuz oruçluyu yükmüyordu. 3184. Orucu açmanın mübah olma şartları Ebu Derda'yı Allahu an anlatıyor. Biz çok şiddetli sıcak bir mevsimde Ramazan ayında Resulullah Aleyhissalatu vesselam ile birlikte sefere çıktık. Hararetin şiddetinden herkes elini başına koyuyordu. Aramızda o olarak sadece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ile İbn-i vardı. 3185. Orucu açmanın mübah olma şartları An İbn-i Ümeyye damr An anlatıyor. Bir sefer dönüşü Resulullah ve Vesselam'a uğradım. Bana Ey Ebu Ümeyye! Sabah yemeğini bekle beraber yiyelim buyurdular. Ben Oruçluyum dedim. Öyleyse gel yaklaş. Sana yolcudan haber vereyim de dinle dedi ve devamla Allah-u Hazretleri yolcudan orucu ve navazın yarısını kaldırdı buyurdu. 3.186 Orucu açmanın mübah olma şartları Abudullah İbni Kab'ı İbni Malikoğullarından ismi Enes İbni Malik olan bir adamdan anlatıldığına göre Demiştir ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki Allah-u Hazretleri Yolcudan namazın yarısını kaldırdı. Oruca da yeme hususunda ruhsat tanıdı. Ayrıca çocuk emziren ve hamile kadınlara. Çocuklara hususunda endişe ettikleri takdirde. Orucu yeme ruhsatı tanıdı. 3.187 Orucu açmanın mübah olma şartları. Muhammed i̇bn anlatıyor. Ramazanda Enes İbn-i Malik anh'in yanına geldim. Sefer hazırlığı yapıyordu. Devesi hazırlandı. Yolculuk elbisesini giydi. Yemek getirtip yedi. Ben kendisine yola çıkarken orucu bozmak sünnet midir diye sordum. Evet dedi ve bineyini atlayıp yola çıktı. 3.188 Orucu açmanın mübah olma şartları İmam Malik'e ulaştığına göre Hazreti Ömer radıyallahu anh Ramazan ayında yolcu ise ve Medine'ye ünün başında geleceğini tahmin etmişse oruçlu olarak şehre girerdi. 32189 Orucu açmanın mübah olma şartları Mansur el-Kelbi anlatıyor. Düğye İbnü Halife radıyallahu anh Ramazan'da Meşke bağlı köylerden İcza adındaki birinden çıkıp Fustattan Hakkabe köyüne olan mesafe kadar bir yol aldı. Bu mesafe 3 milli bir uzaklıktı. Düğye ve beraberindekilerden bir kısmı o gün orucu yediler. Bir kısmı ise orucu yemeği uygun görmediler. Düğye köyüne dönünce Vallahi bugün, bu külah geleceğini hiç aklımdan geçmeyen bir hadise ile karşılaştım. Bir kısım kimseler Resulullah aleyhissalatu vesselamın ve ashabının sünnetini beğenmediler dedi. Bunu, o gün orucu açmayanlar için söylemişti. Dıhye adı yallahu. Az bu hayıflanmasını şöyle noktaladı. Allah'ım beni yanına al 3190, orucu açmanın mübah olma şartları, beyt. İbn-i Cübelahimehullah anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ın ashabından olan Ebu Basra el-Gıfari radıyallahu anh ile Pustat'tan yola çıkan bir gemide Ramazan'da beraberdik. İskenderiye'ye gitmek istiyordu. Ebu Basra ve beraberindekiler gemiye çıkarıldı. Daha evleri tamamen geçmemişti ki sofra emretti. Sabah yemeği getirildi. Bana da yaklaş beraber yiyelim dedi. Ben evleri hala görmüyor musun dedim bana yoksa sen Resulullah Aleyhissalatu ve selamın sünnetinden hoşlanmıyor musun dedi. Bunun üzerine o yedi. Ben de yedim. 3.191. Orucu açmanın mübah olma şartları. Seleme İbnü's Muhabbak radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki kim sefer sırasında Ramazan'a erer ve beraberinde kendisini karnını doyuracak yere götürecek bir bineği varsa nerede olursa olsun orucunu tutsun. 3.192 Orucu yemeği gerektiren şeyler, Nafi anlatıyor. i̇bn Ömer Ömer radıyallahu anhüm diyor ki, Ramazan'ı hastalık ve sefer sebebiyle yiyenler, onu peş peşe tutarlar. 3.193 Orucu yemeği gerektiren şeyler, İbn-i Şiha anlatıyor. Ebu Hüreyre ve İbn-i Abbas radıyallahu anh'ın Ramazan orucunun kazası hususunda ihtilaf ettiler. Biri, araları açılabilir dedi. Diğeri, açılamaz dedi. Ben hangisinin açılabilir dediğini, hangisinin de açılamaz dediğini bilmiyorum. 3194 Orucu Yemeği Gerektiren Şeyler HZ Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Üzerimde Ramazan orucu bulunurdu da ben onları ancak Şaban ayında kaza edebilirdim. Bu, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mevki sebebiyleydi. 3.195 Orucu yemeği gerektiren şeyler, yine Hazreti Ayşe Radıyallahu Anh'a anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kim üzerinde oruç borcu olduğu halde ölürse, velisi ona bedel sar. 3.196 Orucu yemeği gerektiren şeyler, i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Bir kadın Resulullah aleyhisselatu ve selama gelerek, Annem vefat etti. Üzerinde de nezir orucu borcu var. Kendisine bedel oruç tutabilir miyim dedi. Resulullah, annem üzerinde borç olsaydı da, da sen ödeyiverseydin, bu borç onun yerine ödenmiş olur muydu diye sordu. Kadın, evet deyince, ve selam. Öyleyse annene bedel oruç tut buyurdu. 3.197 Orucu yemeği gerektiren şeyler, İmam Malik'e ulaştığına göre i̇bn Ömer Rabiallahu An. Bir kimsenin diğer bir kimse yerine oruç tutmasını veya bir kimsenin başka bir kimse yerine namaz kılmasını münker addederdi. 3.198 Orucu yemeği gerektiren şeyler, H.Z. Ayşe Rabiallahu ha anlatıyor. Ben ve Hafsa oruçlu Bize yiyecek hediye edildi. Ondan yedik. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam yanımıza girdi. Hafsa yürette babası gibiydi. Sözde benden evvel davranıp, Ey Allah'ın Resulü! Biz, Ayşe ve ben ile oruca niyet etmiş. Bu niyetle sabaha kavuşmuştuk. Bize bir yemek hediye edildi. Biz de ondan yedik, dedi. Aleyhissalatu Vesselam. Bunun yerine bir başka gün kaza orucu tutun buyurdu. 3199 Orucu yemeği gerektiren şeyler Esma bin Tü'ebi Bekir adı Allah'u amhüme anlatıyor. Resulullah zamanında bulutlu bir günde orucumuzu açtık. Sonra güneş doğdu. Kişama Kaza emredildi mi diye soruldu. Kazasız olur mu diye cevap verdi. 3200 Orucu yemeği gerektiren şeyler Eskendahimehullah anlatıyor. Ömer bunu, yani kazayı yerine getirdi ve dedi ki, bu iş basittir. bir hadda bulunduk.